Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Merhabalar. Açık Radyo'da yeni bir oyun içinde oyun programı ile birlikteyiz. Geçen hafta burada Cem Duran'la birlikte tavlayı konuşmuştuk. Kısa bir giriş yapmıştık. Söyleyecek çok söz vardı. Şimdi tekrar tavlayla birlikte buradayız. Bu haftaki konumuz Fuat Erda. Fuat Erdağ İstanbul Tavla Spor Kulübü Derneği Başkanı. Hoş geldin Fuat. Hoş bulduk. E, Fuat ayrıca ayağının tozuyla geldi. Geçtiğimiz hafta sonu Avrupa Tavlo Turnuvası'nın birinci ayağına katıldı Kıbrıs'ta ve orada büyük bir başarıyı imza attı, final oynadı. Evet. Hem bu e, turnuvayı konuşacağız, uluslararası turnuvaları konuşacağız hem de İstavder ile ilgili olarak konuşacağız. İstanbul Tavlo oyuncularının bir araya geldiği e, önemli bir organizasyon o da. Cem istersen turnuva ile başlayalım hı hı. Ee, Bu Avrupa Tavla Turu'nun birinci hayal dedim ama detayları senden dinlemek isteriz Bu nasıl bir organizasyon ve nasıl giriliyor, nasıl başarılı oluyor ve Bir de senin başarın var ondan da bahsedebilirsin belki Teşekkür ederim Şimdi Dünya Tavla Birliği tarafından organize edilen her sene çeşitli ülkelerde devam eden bir Avrupa Tavla Turu adı altında bir tur düzenleniyor ve bu turun sonunda dereceye giren oyunculara daha yüksek ödüller veriliyor ya da bu oyuncular bir playoff'ta tekrar karşı karşıya getiriliyor. Bu sene bu Avrupa Tavla Turu'nun ilk ayağı ve son ayağı Kıbrıs'ta yapılacak. Toplam 6 ayaktan oluşacak. Kıbrıs derken Kuzey Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs Türk evet. Cumhuriyeti'nde evet. Hı hı. Birincisini gerçekleştirdik. Şimdi önümüzdeki ay Portekiz'de BBA'nın İkinci ayağı olacak EBGT'nin. Sen de orada olacaksın sanırım. İnşallah gitmeyi Hı. arz ediyorum. Hı. Bunu Formula 1'e de benzetebiliriz. Yine e, her ayakta puanlar toplanıp bu şekilde tüm turun e, birincisi belirlenmeye çalışılıyor. Tamam. Dileyen herkes katılabiliyor mu buna yoksa e, daha önce bir takım öneleme turnuvaları vesaire Hayır, herkes, var mı? Dileyen herkes katılabiliyor. Hı. Tavla bilgisine güvenen. Katılım nasıldı? Bu 71 oyuncu katıldı. Hı hı. Bunun 21'i diğer ülkelerden gelen üst düzey oyuncular. Hı hı. 50 tanesi de Türk oyuncuydu. Anladım. Peki bu tavloda lisans gibi bir şey var mı? Lisanslı tavla oyuncusu ya da amatör tavla oyuncusu diye bir ayrıma gidiyor musunuz? Hayır. Hı hı. Zamanla oyuncular kendileri başarı sağladıkça, tecrübe edindikçe klasmanları belirginleşiyor. Yani dünyada federasyon futbolda vesairede hı hı. olduğu gibi resmi bir şey yok. Onu sağlamaya çalışıyorlar. Anladım. Onlar oldukça herhalde lisansör Ama sahip oluyor. Ama bir puanlama olacak. sistemi var sanırım. Tabii. Ve bu turnuvalarda ona hizmet ediyor bir yerde. Ve turnuvada üç farklı kategori var. Hı -hı. Masters, Intermediate, Beginner şeklinde genelde ayrılıyor. Anladım. Dileyen oyuncu istediği kategoriden girebiliyor. Hı -hı. Peki bu turnuvada Kıbrıs'ın seçilmesinin özel bir nedeni var mı? Ya da organizasyonla ilgili bir takım sıkıntılar yaşandı mı? Biliyorsunuz Kıbrıs'ın takım politikte sıkıntıları var giriş çıkışlarla ilgili. Organizasyonla ilgili bir sıkıntımız yok ama hı hı. yabancı oyuncuların ulaşımı ile ilgili bir sıkıntımız oluyor. Şöyle hı hı. Kıbrıs Ercan Havalimanı'nda Türkiye'nin dışında direkt uçuş yok. Yabancı oyuncular Larnaka'ya inerek Rum kesiminden geçmeyi tercih ediyorlar. Vize problemi yaşanan ülkelerden gelen oyuncular sıkıntı yaşayabiliyor çünkü... Hı hı. Kuzey tarafına geçileceği öğrenince bize verilmeyebiliyor. Anladım yine politik bir takım sorunlar etkiliyor. Evet, geçen turnuvada galiba Gürcülerin başına gelen durum. Gürcülerin ve Lübnanlıların başına geldi. Bir 8 oyuncumuz geri dönmek zorunda kaldı. Yine de dünyanın önemli oyuncuları gelmiş bildiğim kadarıyla. Cem sen bahsetmiştin. Birkaç isim verdin hatta. Falafel, Nathanzon gibi. Ama Danimarkalı oyuncuların gelemediğinden bahsettiniz. Doğru mu? Ki Danimarkalı oyuncular da dünya klasmanı da üst sıralarda. Danimarka'yı biz kendimize örnek alıyoruz. Onların çok güzel bir birlikteliği var. Hı hı. Federasyona götürdüler. Eğitime çok önem veriyorlar. Biz de ülke olarak Danimarkalıları hedef alıyoruz. Şimdi geçen turnuvamıza kalabalık bir grup olarak katıldılar. Fakat bu turnuvamıza gelemediler. Çünkü çok yakın bir tarihte onların ülkesinde büyük bir turnuva oldu Nordic Open. Hı hı. Zannedersem o etkiledi. Takvim etkiledi. Yani Aralık ayında tekrar geleceklerini düşünüyorum. Evet. Peki orada atmosfer nasıldı? Özellikle e, Kıbrıslı yerli halk ilgi gösterdi mi? Kıbrıslı yerli halk e, izlemekle yetiniyor. Hı hı. E, Türkiye'de olduğu gibi Kıbrıs'ta da tavla seviniyor ama bizim oynadığımız şekilde dünya standartların dediğimiz e, uluslararası kurallar çerçevesinde çok bilgileri yok. Hı hı. Yani... Tavla onlara göre de çok hızlı oynanması gereken bir oyun. Hı -hı. Hamleler geri alınamaz. Bu kadar düşünülemez. E, ama Kıbrıs'la ilgili düşüncelerimiz var. Hı -hı. Zaman zaman oraya gidip orada da bir oluşum yaratıp... Yani bu tarz turnuvalarda Kıbrıslı Türklerden de... ...en az 15-20 kişinin yer almasını arzuluyoruz. Yani böyle planlarımız var. Evet. Biraz da senin maçından bahsedelim. Ve maçınla birlikte seyircilerin tutumunu da sormak istiyorum. Uzun maçlarınız oluyor sizin çünkü. Yani normal e, keyif için tavla oynayan Türk oyuncuların düşününce böyle uzun maçları saatlerce süren maçları izlemek ya da ya kardeşim niye oynamıyorsun diye tepkiler vermek olağan olabilir gibi geliyor. Evet. Nasıl da orada senin maçların ve seyircilerin takip edebildiler mi? Şimdi Bir önceki turnuvada benim son 3 maçım 12 saat sürdü. Hı hı. Yani 12 saat aralıksız e, maç yapmak zorunda kaldım. E, normalde o kadar uzun bekleseniz yani Türkiye'de kafanıza tavlayı falan yersiniz. <gülüyor> evet, ne biçim Yani profesyonel oynuyorsun? bizim e, arkadaşlarımızın içinde olmaz da <gülüyor> hiç kimse sabretmez. E, zaten en büyük sorunumuz da bu. Çok hızlı oynuyoruz biz Türkler olarak tavlayı. Öyle alışkanlık olmuş. Evet. Yavaş oynayan bilmez, düşünen bilmez. Onunla kimse oynamaz gibi bir şeyler yerleşmiş. En büyük e, zayıf tarafımız çok hızlı oynamak. Hı hı. Bu doğru hamleleri kaçırabiliyoruz. Yanlış kararlar verebiliyoruz. Şu da var ne düşüneceğimizi de bilmiyoruz. Yani bunda düşünecek ne var? Yani, yani hamle e, budur, rakip isn'ten. kasıtlı olarak düşünüp e, seni soğutmaya çalışıyormuş gibi de algılayabiliyorlar. Alınganlık da olabilir. Yani mi? ne var burada işte o kapıyı alacak ya da şunu yapacak ikisinden birine karar verecek. Çinlik evet. söylediği çok doğru. Şöyle Türkiye'de psikolojik faktörler e, olduğundan çok daha önemli sayılıyor. Bir de zar soğutma diye bir şey var. Örneğin rakip iyi zar attıkça ben biraz durayım ki zarları o kadar iyi olmaktan evet. uzaklaşsın gibisinden bir düşünce Batılı var. Batlı inançlar tavlaya kadar yansımış sanırım. Yani geçen turnuvanın finalindeki benim maçım çok ilginçti. Hı hı. Bu senin finali de aslında ilginçti de. Geçen sene, geçen turnuvanın finalinde 14-4 geriden gelip 15-14 aldım. Hı hı. Çok ciddi bir heyecan oldu orada, <gülüyor> sevinç oldu. Hı hı. Bu turnuvada, bu turnuvanın finalinde bizim video dediğimiz küp oyunu katlamaya çok çabuk büyüdü. 2-4-8-16 diye. Her seferinde homurtular geliyor. Gerek o maçı seriden Kıbrıs Türklerden, gerek diğer arkadaşlardan o küp alınır mıydı, o küp çekilir <gülüyor> miydi vesaire gibi... Evet. Ama maçın sonunda baktık hepsi normal olması gerekiyor öyle cereyan etmiş. Yapılacak bir şey yok bir evet. final aldık bir finali verdik. Hatta şöyle bir şey var zamanında özel zamanında Hilton'da İstanbul turnuvası düzenlenilmiş. Ve çok önemli turnuva. Türklerden biri finale çıktığı zaman Türk seyirciler tezahürat yapmalı. <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle bir şey var şimdi Türkiye'de her iki kişiden birisi iyi tavla oyuncusu olduğu için. Hani seninle karşılaşan insanlar ya Fuat bir tavla atalım da sana göstereyim ben nasıl oynanıyormuş diye takılıyorlar mı? insanlarla ne yapıyorsunuz? Çünkü hem İstavder başkanısın hem de uluslararası başarılar olan bir oyuncusun. Hemen her Türk'ün tavla oynamak istediği birisi Nasıl bir tutum takınıyorsun? E, açıkçası benim çevremdeki hı hı. E, hemen hemen herkes profesyonel tavlacı oldu. <gülüyor> e, i̇stavder turnuvalarında oynuyorlar. E, bunun dışında bana maç teklif eden pek fazla kimse olmuyor. Ben de normal klasik Türk tavlasını oynamayı pek tercih etmiyorum. Yani Hı -hı. belki iki sene olmuştur oynamıyorum. Çünkü hep uluslararası gözle bakıp yurtdışı turnuvalarına kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Hı -hı. E, o, o şekli benim çok daha fazla hoşuma gidiyor. Hı -hı. Küçük bir ara verelim şimdi. Döndüğümüzde İstavder'den bahsederiz. Yine tavla üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Tom Petty'den Learning to play dinliyoruz. Started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, buying cut wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return rocks may melt And the seed may burn No when I get there, I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. the hardest thing I'm learning to fly Oyun içinde, oyunda tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Fuat Erda devam ediyoruz. Kendisinin İstanbul Tavla Spor Kulübü Derneği Başkanı olduğundan bahsetmiştim. Aynı zamanda kurucusu. Arkadaşım Cem Duran da İstavder'in yönetim kurulunda. Biraz İstavder'den bahsetmek lazım. Öncelikle ne zaman kuruldunuz ve ne amaçla bir araya geldiniz onu sormak istiyorum. 2008 Şubat ayında kurulduk. Ondan önce zaten bir aradaydık. Hı hı. Gerek Türkiye'de gerek yurt dışındaki turnuvalarda tavla oynuyorduk. Dışarıdaki gördüğümüz o tavlaya bakış açısını, tavlanın spor olarak kabul edilmesini Türkiye'de de yerleştirmek, Türkiye'de de tavlanın federasyonunu kurmak gibi amaçlarla derneğimizi kurduk. Yurt dışında yapılan turnuvaların birebir aynısını Türkiye'de yapmaya başladık. Ligler düzenlemeye başladık. Ee, i̇ki amacımız vardı. Birincisi federasyonu kurmak için bir temel atmak. İkincisi yeni oyuncular yetiştirerek yurt dışında başarılı olmak. Çünkü bu coğrafyada tavla çok fazla oynanıyor. Hı hı. Ama yeteri kadar başarımız yok. Ee, işte Cem Yılmaz'ın dediği gibi eğitim şart. Evet. Ee, bu konuda birçok yazılımlar var, kitaplar var. ...bunları tavsiye ederek, aramıza yeni katılan insanlara hep bu yolu göstererek... ...başarı çıtasını yukarı çıkarmaya çalıştık. Bir aile de mesafe kat ettik son 2-3 sene içerisinde. Evet, kesinlikle. Evet, hem Cem'in hem senin e, derecelerin var. Bir de diğer başka yeni oyuncuların turnuvalara daha fazla katıldığından... ...onlara daha disiplinli şekilde yaklaştığından bahsettin. Geçen hafta aslında Cem'le biraz konuştuk ama ben sana da sormak istiyorum... Yani tavlanın en yaygın oynandığı coğrafyalardan birindeyiz. Türkiye'de belki en az bir milyon kişinin tavla oynadığından bahsettin daha önce. Peki sence neden bu kadar yaygın olmasına rağmen... ...uluslararası arenada daha yeni yeni başarılı olabiliyor olmamızın nedeni nedir sence? Demin de söylediğim gibi Hı. basit bir oyun olarak yerleşmiş. Çok hızlı oynanması gereken bir oyun olarak yerleşmiş. Ve her şey zara bağlanmış. Yani onun zarı çok iyidir onu kimse yenemez. Hı hı. Anlayışı hakim. Ee, ama dışarıdaki, yurt dışındaki insanlar, oyuncular daha bilimsel yaklaşıp, e, daha analitik hesaplar yaparak oynadıklarından dolayı hı hı. bizden daha başarılı olmuşlar. Yani tavla hızlı oynanabilecek bir oyun değil. Evet zarf faktörü var ama uzun vadede mutlaka iyi oyuncu daha başarılı olur. Hı hı. Evet yeni başlayan oyuncu, usta oyuncu yenebilir. çok şansı vardır ama... Evet. Ee, ama 10 maç yaptığı zaman e, bunun en az altısını usta oyuncu alır. Hı hı. Ee, eğer hepsini o acemi oyuncu alıyorsa o acemide bir farklılık vardır. <gülüyor> o zaten vardır. Yani <gülüyor> ona acemi demiyoruz Yani, yani. E... şöyle <gülüyor> rating sistemiyle aslında oyuncuların e, ustalık acemilik e, farkı da ortaya çıkıyor. Hı hı. Biz İstanbul derdi e, rating sistemini de uyguluyoruz. E, Dünyada en yüksek reytinge sahip olan oyuncular 2200 gibi bir reytinge sahip. Hı hı. Yeni başlayan bir oyuncununsa e, yaklaşık 900 gibi bir reytingi var. Hı hı. E, dolayısıyla burada ciddi bir ustalık skalasından bahsedebiliriz. Gidecek çok yol var yani. Peki siz bu işin profesyonelleri olarak Zardan şikayet eder misiniz? Bizde klasik mazerettir. Yeniden herkes Zara sığınır. Sizin tutumunuz ne Zara karşı? Yani zaman zaman bizim de şikayetçi olduğumuz oluyor ama ben genelde... E, maç bittikten sonra nerede hata yaptım, hı hı. E, hamleleri doğru oynadım mı... ...işte kübü doğru zamanda katladım mı ona dikkat ederim. Eğer hepsini doğru yaptıysam benim elimden geleni yapmışım, yenilmişim diye bakarım. Hı hı. Bir hata yaptıysam onu onun üzüntüsünü yaşarım. E, evet son final maçımda da zar rakipten yanaydı. Ama ikinci turda da mesela dünyanın en iyi oyuncularından biri Orlovski ile oynuyorum... Onu hiç zar gelmedi. Bütün zarlar bana geldi. Evet. Ya 15-3 yendim. Normalde yenemem. Yani Orlos gibi bir oyuncuyu 15-3 yeniyorsanız çok şanslısınız demektir. Evet. Ee, zaman zaman bana geldiği gibi zaman zaman rakibime de iyi zar gelebilir. Ama uzun vadede iyi isek iyi yerde oluruz. Zarı değil oyunumuzu düşünüyorsunuz. Yani. Diyorsunuz. Aslında belki bu zar oyunu heyecanlı yapan ama e, yine de oyun üzerine düşünmemeyi bize mazeret kılacak bir şey değil. Şimdi... E, İstanbul'a geri dönüyorum hem yaptığınız düzenli aktiviteler var İstanbul'da turnuvalar düzenliyorsunuz bir araya geliyorsunuz hem onları sormak istiyorum hem de yeni gelenlere ne gibi olanaklar sunuyorsunuz onları nasıl yönlendiriyorsunuz biraz bahsettiniz ama etkinliklerinizle birlikte belki bahsedebiliriz. İki ana faaliyet alanımız var biri düzenli aralıklarla turnuvalar yapıyoruz her sene yıl dönümünde çok büyük turnuva yapıyoruz diğer zamanlarda da seri ayaklı turnuvalar yapıyoruz. Diğer ana faaliyet konumuz da ligler. Hı hı. E, ligleri özellikle yeni başlayan oyunculara çok tavsiye ediyoruz. Orada çünkü bir kere kayıt yaptırıyorsunuz. E, 14-15 tane maç yapma şansınız oluyor 6 hafta boyunca. Ve zaman sınırı yok. Kendinizi geliştirmeniz için en ideal yol. E, orada da turnuvalarda da liglerde de e, oyuncuları çeşitli klasmanlara ayırıyoruz. Demin e, Cem arkadaşımızın söylediği gibi. Hı hı. En yeni başlayanlar en alt ligden başlıyor. Yani amatör lig gibi düşünün. Evet. En yukarıdakiler de Türksel, Süper Lig gibi en üstte oynuyorlar. En başarılı olanlar. Hı hı. E, alttaki oyuncular e, kendi aralarında başarı sağladıkça yukarı doğru çıkıyorlar. Şöyle bir şey de var. E, turnuvaya yeni gelen bir oyuncu... E, ...ilk maçında yenildiği anda teselli kademesini orada da yenilince... Son şans kademesine düşüyor. Orada da yenilince turnuva bitmiş oluyor. Dolayısıyla evet. bir hayal kırıklığı yaşayabiliyor. E, üç maç yapıp e, modern tavla tecrübesini sonlandırabiliyor. Ligde ise böyle bir durum yok. Hı hı. Lig yeni başlayanlar için oldukça uygun bir başlama noktası sanırım. Evet. E, programı sonuna bırakmak istemiyorum. Şimdi not edeyim hemen. istavder.com'dan hem İstanbul Tavla Derneği ile ilgili genel bilgiler hem de bu organizasyonlarla ilgili bilgilere ulaşmak mümkün sanırım. Evet İzmir'de de İzmir Tavla Derneği var. Bizim kardeş kuruluşumuz. Onlar da bu federasyon yolunda kurulan ikinci derneğimiz oldu. İzmir bölgesindeki insanlar da oradan bilgi alabilirler. Aynı Aynen. faaliyetler onlarda da var. Ortak bir organizasyon yürütüyor musunuz? Ortak bir organizasyon şu an için yürütmüyoruz ama Hı -hı. ileride iki ayaklı turnuva yapma planımız var. Yani birinci etapı İzmir'de olacak, ikinci etapı İstanbul'da olacak. Bu iki turnuvada en yüksek puanı toplayan atıyorum yurt dışında bir yere katılma hakkı kazanacak gibi. Evet. Umarım diğer illerde yakın zamanda organize olur. Yine danışmak için de size dönebilir sanırım Tavla tabii, oyuncuları. Tabii, tabii. Bir de şöyle bir şey var. Ee, tavla'nın kuralları farklı aslında bildiğimiz modern... Modern tavlanın bildiğimiz tavladan kuralları farklı. Geçen hafta Cem'le konuştuk işte video kübü var başka birkaç e, oyunla ilgili nokta var. Bununla birlikte tavla adabı diye bir şey var. Bizde tavla adabı deyince genelde nargile, tesbih, kahve gelir ama bunun haricinde bir de oyuncuların arasında bir takım e, ritüeller var sanırım. Onlardan ya da sizin aranızda böyle şeyler var mı? Bizde nargile yok. Ee, kahve yok. Nargile için gelmeyin diyorsunuz. Yalnız e, mesela tesbih var. Eşim sağ olsun her turnova bir tesbih tutıştırayalım uğur getiriyor diye. <gülüyor> ya yani biz de genel e, olarak oyunculardan şunu bekliyoruz ilk önce. Sportmen olacaklar, centilmen olacaklar, yenilmeyi bilecekler. E, bu oyunda ne kadar usta olursanız olun, yenilgiyi kabullenemiyorsanız usta değilsiniz demektir. Evet. Ya yani bu bir satranç değil. Kibirli olamazsınız. Mutlaka yenilirsiniz. Mutlaka yenilgi var. Evet. E, sportmenlik dışı davranışlarda bulunan kişileri ne kadar iyi oyuncudursa olsun uzaklaştırıyoruz. Cemiyetimiz içerisinde tutmuyoruz. Çünkü biz oyuncuları yurtdışı turnuvalarına götürüyoruz. Orada Türkiye'yi temsil edecekler. Sportmen olmadığı sürece ne kadar iyi olursa olsun bizi düzgün temsil edemez diye düşünüyoruz. Evet. Bir de bu yurtdışı turnuvalardaki atmosferi sormak istiyorum. Orada çok farklı milletten insanlar... Belli bir konu için bir araya geliyorlar ve orada çok keyifli zaman geçirilebileceğini tahmin ediyorum. Siz neler yaşıyorsunuz? Ee, yani bir defa biz millet olarak çok sıcak kanlıyız. Hı hı. Ee, bu bakımdan çok mutlu oluyor. Özellikle Kıbrıs'a gelen yabancılar e, Kıbrıs turnuvası için tüm turnuvaların incisi diye bir isim koydular. Hı hı. Bunda da en büyük etken gerek turnuvadaki Türk oyuncularını gerekse o otel ve Kıbrıs'taki... Muhatap oldukları kişilerin sıcak ilgisi ee, birçok arkadaşlıklar oluyor. Yani her turnuvadan sonra e, Facebook vesaire gibi paylaşım sitelerinde birçok yeni arkadaş kazanıyorsunuz. Gitgide büyüyor arkadaş kitlesi. Sonuçta e, büyük bir camiasınız aslında. Tam iki rakipsiniz. Buradan hmm. da iki kişi gittiğimiz zaman rakibiz ama camianın bireyiz. Gitgide çok büyük bir camia haline geliyor Tavlı Camisi. Evet. Sanırım bu sportmenliğe verdiğiniz önemde bu camiayı korumak için biraz da. Aynen öyle. Aslında Cem'le ilk programda konuşmuştuk. Bu genel olarak zeka ve şans oyunlarının, uluslararası karakterinin toplumlar arası ve toplumlar, içi toplum içinde e, dostluklara ve farklı iletişim kanallarına kapı açabileceğini söylemiştik. Çok doğru. Aslında e, bu bölgeyi bir araya getiren faktörlerden biri de etkinliklerden biri de Tavlı. Yani e, Türklerin ...Gürcülerin, İsraillerin, Yunanlıların, Bulgarların hı hı. ortak bir etkinliği var. Bu da e, aslında milletleri bir araya getirmek için e, çok iyi bir e, fırsat. Evet, bu coğrafyanın ortak paydası belki en güçlü ortak paydalarından biri. E, programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sizin e, düzenli toplantılarınız var onu soracağım. Bostancı'da sanırım. Bostancı bunu... Green Park Otel'de hı hı. yapıyoruz. 5-6 Haziran'da büyük bir turnuvamız var. Onun dışında da hemen hemen her hafta süren lig toplantılarımız var. Evet. Bunun haricinde e, öncelikle yine tekrar tebrik edeyim. Son turnuvada finale kaldın. Ondan önce finalde kazanmıştın sanırım. Evet. Oldukça Türkiye için beklenmeyen başarılar ve sanırım bunlar daha olağan hale gelecek. Tekrar dinleyicileri hatırlatmak istiyorum. koma e, girerek oradan bilgi alabilirler. İstavder'e katılabilirler. Eğer tavlayı gerçekten öğrenmek ve oynamak istiyorlarsa. Bizim programımızı da bahsedeyim. Oyun içinde oyun.com'a oyun içinde oyun.com adresinden programımızla ilgili ve gelecek programlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Fuat geldiğin için teşekkür ediyorum ama ben az zamanınız var. Eklemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Hı -hı. Biz teşekkür ederiz. Geldiğin için memnun olduk. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Oyun içinde Oyun